Allahu biallahi min shaytanir ve ve nas ve nas-uzu min ve min syi'at-amalina. Men ve men Ve la ilaha illallah, Ve abduhu ve kitabullah ve hayral hadisi hadisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhu ve kullu muhtesetin bi'a ve kullu bid'atin dalale ve Evet hadis usulü dördüncü seviye derslerinde hadis ehlinin gerek itikadi gerekse fıkhi ilmi meseleleri tahkik metodunu işleyeceğiz. Hadis usulünün birinci seviyesi mustalah ilmi, hadis ıstalahları ilmi hakkındaydı. İkinci ve üçüncü seviyeleri Arapça bilenlere e, has olarak yapıyoruz. Çünkü ikinci seviyede isnat incelemesi söz konusudur. Yani isnadın ittisali açısından senetler kopuk mu, değil mi, mu mevku mu gibi hususları. E, bunlarda da kaynaklar, e, alıştırma için verilen kaynaklar, hep Arapça'da kalan eserler olduğu için bunun Arapça'da, Arapça bilenlerle yapılması gerekiyordu. Üçüncü seviye yine e, sıhhat şartlarında ravilerin durumlarıyla alakalı adaletleri, hıfzları, zaptları. E, ondan sonra yine illetler, işte ızdırap olur bu illetler, şahzlık, nünkerlik, bunun gibi. Bu da e, yine Arapça'da kalmış Rical kitaplarına dayalı kaynaklar ile ancak yol alınabilir, yürünebilir. Bu sebeple üçüncü seviyede sadece Arapça bilenlerle yaptığımız bir ders. Dördüncü seviye ise buna şu yüzden gerek duyuyoruz. Yani umumi olarak yapılmasına. Allah'a olsun, pek çok kaynak, gerek hadis kaynakları, gerek fıkıh kaynakları Türkçe tercüme edilmiş durumda. Ve bu kaynakların çoğunda, büyük çoğunluğunda sahih, zayıf, hak, batıl, karışık bir durumda. Dolayısıyla ilmi bir mesele araştırmak isteyen, öğrenmek isteyen kimselere bu, biz bu kitapları alelutlak tavsiye edemiyoruz. Çünkü yani bunda zayıf rivayetler var, israelyat var, münker var, uydurma var, neyse. Sahih olanlar da var. Bunları işte ilim talibinden, yeni e, ilim talebine başlamış kimseden bunları ayırt etmesini bekleyemeyiz. Ama bu ders serisinde, yani dördüncü seviyede, inşallah e, Türkçe kaynaklarda da olsa, yani Türkçe tecrübe etmiş kaynaklarda dahi olsa, e, ilim talibinin yol alacağı, gözeteceği kurallar, bunları incelemeye çalışacağız. E, yine usulle alakalı altın kaideler şerhini daha önce sesli olarak işlemiştik. Buna da müracaat edilebilir. Şimdi iştahat için, bir Müslüman iştahat edebilmesi için öncelikle Arapça bilmesi gerekir. Bunun yanı sıra Kur'an ve sünnet nasları üzerinde mesela Kur'an ve sünnetin naslarının nasihini ve mensunu bilmek gerekir. Bu, isnat ilmini bilmeye ihtiyaç duyuruyor. Yani hadislerin sahihini, zayıfını bilmeye. Çünkü Kur'an'ın da nasihini ve mensunu, hadislerin de nasihini ve mensuhunu. ancak kişi bu hadis usulüyle bilebilir. Yine bu nasların Mutlak mı, mukayyet mi, umum mu, husus mu, tahsis e, içeriyor mu? Bu da fıkhın konusunu ilgilendiren bir konu. Yani hadis ilmini diğer ilimlerden ayırmak mümkün değildir. Yani tefsir, tefsir usulü, fıkıh, fıkıh usulü, tarih, tarihin usulü, akide, menhec usulü bunların hepsi hadis ilmine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bir meseleyi, ilmi veya akidevi bir meseleyi tahkik ederken mutlaka hadis ilmine ihtiyaç vardır. Bu konuda da söz sahibi haliyle hadis ehlidir. Yani bu meseleyi hadis ehlinin metoduyla incelemek gerekir. Bunları başaran bir insan, yani bu dört seviyeyi artı altın kaydeler şehrini güzelce idrak eden bir insan, işteat kapsından adımını atmış olur. İşteatın bir de işte ihtilafları bilmek ve icmaları bilmek kısmı var. E, bu derslerimizde bunları işleyeceğiz. Yani bu ilmi meseleleri takih usulünde bunu işleyeceğiz zaten. Geriye kişinin ihlası kalıyor. İhlas olursa kul e, bu ilmi de güzel idrak ederse Allah ona muvaffakiyet verecektir. E, çünkü Allah Azze ve Celle hayrına dilediği kulu dinde fakih kılar buyurulmuştur. Bu artık Allah'tan e, lütfunu isteyeceğimiz bir mesele. Yani bu ilmin usulünü öğrendikten sonra iş bitmiyor. E, i̇hlas e, oldukça zor. Hevadan uzak durmak oldukça zor bir meseledir. O yönü kalbin amelleriyle alakalı. E, bizim alanımız şu an burası değil. Biz sadece ilmi, metotlar açısından bu konuyu el alacağız. İlmi kaidelerin incelenmesi. İlim talebelerinden pek çoğunun zorlandıkları önemli meselelerden birisi, alimlerden bazısının ifade ettikleri hatalı kaide ve ilmin bazı bablarında dayandıkları sabit olmayan usul kurallarıdır. Sonraki araştırmacılar, kaidenin doğruluğunu veya usul kuralının sabitliğini araştırmaksızın bu kaydeye veya usul kuralına göre devam ederse, ilmi meselelerin tahkikinde, tercih ve kabullerinde de bazı hataları miras olarak devralmış olur. Hatta bu kaide ve usullerin önemli kısmı bazı kelamcılar tarafından konulmuştur. Veya ilmi olmayan nazariyelere, teorilere dayanmaktadır. Söz konusu kayde ve usul kurallar genellikle önceki alimlerin kararlaştırdıklarına, yani selefin, önceki alimlerin e, karar kılıklar şeylere de muhaliftir. Bazısı ilmi meseleleri birbirine karıştırmaktan kaynaklanmıştır bu sonrakilerin zikrettiği kaydeleri. Mesela fıkhî kayde hadis kaydesi kılınmış veya hadis ıslığına girmiştir. Halbuki önceki muhaddisler bu fıkhî kaydeleri kullanmamışlardır. Bazı öncekilerin ifade ettikleri kaydeye uymuşlar ancak öncekilerin ıslahı ile sonrakilerin ıslahı arasındaki e, kullanım farklarını gözetmemişler. Sonrakiler öncekilerin bu kaydeye dair uygulamalarına riayet etmemişlerdir. Bazen bazı alimlerin ifadelerini yanlış yorumlama sebebiyle hatalar olabilmiştir. Bazen sabit olmayan naslara veya bazı imamlardan nakledilip de kabul edilmeyen görüşlere dayanarak kayde konulmuştur. Bazı imamlardan birinin tek kaldığı, zayıf bir delilden başkasının desteklemediği veya tercih edilmeyen bir nasba bina edilmiş kaidedir. Bu yüzden ilmi kaideleri hemen kabul etmeden önce bunların dayanaklarının ve selefinin de kullanım şeklinin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmalarda atılması gereken bazı adımlar ve dikkat edilmesi gereken bazı uslar vardır. Bunları örneklerle inşallah açıklayacağız. Kaideleri araştırmada atılacak adımlar, bunları not alın, sadece başlık olarak not alın. Bunlardan birincisi, kaidenin delillerinin nakli deliller mi, yoksa kelam ve cedele dayalı deliller mi olduğuna bakılır. Birinci aşama bu. Kaydenin delilinin nakli mi, yoksa kelama dayalı, cedele dayalı delil mi olduğuna bakılmaz. Burada nakli delillerle kastedilen ancak bu kaydeyi destekleyen şer'i naslar veya önceki imamlardan ilim ehli kadından muteber olan sahih nakillerdir. Nakil derken bunu kastediyoruz. Bazı alimler, özellikle de fakihler, usülcüler ve muaddislerden bazıları kelam ve cedel ilminden etkilenmişlerdir. Kimisi onların koydukları kayde ve usullerin sıhhati için getirdikleri delillere dayanmışlardır. Öncekiler ise kelami delillere ve cedeli usullere hiç itimat etmemişlerdir. Mesela, bu konuda örnek, bunu daha sonraki maddelerde de e, ilgili olduğu yerlerde inceleyeceğiz. Sonrakilerin çoğunluğu, ahad hadislerin subutu zannidir, mütevatir hadisin subutu yakin ifade eder kaydesini uygulamışlardır. Bu kayde muhakkiklerin dinde, özellikle de öncekiler katında şaibelidir. Bu kayde cedele dayanan varsayımlar ve kelama dayanan ihtimaller üzerine kurulmuştur. Bu kaydeyi kuranlar kaderiye ve mutezile mensuplarıdır. Ve amaçları ahat hadislerin akılla idrak edilemeyen itikat meselelerinde delil getirilmesini reddetmektir. Sıfatlar, vaat, va'id, kader gibi itikat konuları ancak şer'i naslarla idrak edilebilir. Bize düşen bu naslara geldi gibi iman etmek ve teslim olmaktır. Ebu'l-Muzaffere's-Sema'ni Rahimullah bu konuda şöyle demiştir. Bu kaide bidatçilerin haberleri yani rivayetleri reddedip nazar ve itibardan, delil talep etmek, yani düşünce yoluyla delil talep etmek için kullandıkları fesat metodunun başında gelmektedir. Haberi Vahid'in ilim ifade etmediği, ilim ifade etmesi için mütevatir yolla nakledilmesinin zorunlu olduğu şekilde zikredilen bu görüşü kaderiye ve mutezle uydurmuşlardır. Bundaki amaçları rivayetleri reddetmektir. Köklü ilmi olmayan ve onların asıl maksatlarını fark edemeyen bazı fakirler onlardan bu görüşü almışlardır. Bunu Semani'den Ebu kasim el-İsbeani el-Hucce fi beyanı haccede e, nakleder. İkinci madde kaidenin delillerinin sabit olup olmadığı ve delil olma yönü araştırılır. Kaidenin delillerinin sabit olup olmadığı ve delil olma yönü, istilal açısı araştırılır. Yani bu eğer e, burada söz konusu olan deliller nakli ise ve bunların yani rivayet yoluyla gelen, seleften gelen nakliler ise bunların sıhhat ve zayıflıkları araştırılır. Ama cedeli delillerde buna itibar edilmez. Yani cedeli delil, e, delil olarak e, ele almayacağımız için o saf olmuştur. Yani birinci aşamada neye baktık? Nakli bir delile mi dayanıyor, akli bir delille mi dayanıyor? Akli delile dayanıyorsa o baştan iptal olmuş bir davadır. İkincisi, nakli delillere dayanıyorsa o zaman sıhhatine bakacağız bu e, nakli delillerin. Yani sahibine ulaşan islatları sayı midir değil midir buna bakılır. E, sonra delil olma açısı, o da gelecek inşallah. Zira cedel yoluyla ispatlayan nefi, ehl sünnet ve cemaatın istidlal metodu değildir. Nitekim İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Cedel öğrenilmez. Zira kader, rüyet Kur'an ve başka konularda kelam yapmak çirkin adetlerdendir, yasaklanmıştır. Kişi kelamıyla sünnete isabet etse dahi, cedel'i terk edip rivayetlere iman etmedikçe ve teslim olmadıkça sünnet ehlinden olamaz. Bunu Abdus bin Malik'in, e Ahmet bin Ambel'in usulü diye o tecrüme ettiğimiz e, rivayetinde İmam Ahmet'ten rivayet etmiştir. E, orada geçiyor bu maddede. Yani cedel ile kelamla bir kimse sünnete isabet etse dahi o kelamı cedeli terk etmedikçe sünnet elinden olamaz diyor Ahmet bin Ambel Rahimullah. Delil olma yönüyle kastedilen ise nakli delillerin hevaya uygun olarak zorlama olmaksızın doğru şekilde anlaşılma yoludur. Diğer bir ifadeyle allah Teala'nın muradını ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muradını anlama yoludur. Bu ümmet allah Teala'nın muradını ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muradını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ve salih selefin yoluyla anlayabilir. Nitekim onlar Nebi ve vesselam'dan dolaysız olarak kalmışlar ve hayırlı asırlarda birbirlerine nakletmişlerdir. Nakli delilleri salih selefin anlayışıyla anlamak zorundur. Örnek Temin verdiğimiz örneği bu madde açısından ele alacağız şimdi. Ahat hadislerin subutunun zanni, mütevatir olanların subutunun yakini olduğunu iddia edenler bu kayda için şöyle nakli deliller getirmişlerdir. Yani aklı getirdiler o ilk safhada ne oldu? İptal oldu. İkinci aşamada nakli deliller şimdi söz konusu. Neler getirmişler şimdi? Birincisi biz bu de tabi sabit olup olmadığını araştıracağız. Sonra delil olma yönünü inceleyeceğiz. Birincisi Ayşe radıyallahu Ömer radıyallahu anh'ın ölülerin yakınlarının alaması sebebiyle azap gönlüne dair rivayetini reddetmiştir. Bunu ileri sürmüşler. Yani sanki Ayşe radıyallahu bunlar haber rivayet olduğu için reddetmiş gibi. İki, Ayşe radıyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen Rabbini görün'e dair rivayetleri reddetmiştir. Ve üç, Ayşe radıyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ayakta bevletine dair rivayeti reddetmiştir. Bunlara cevaba gelince bu üç rivayetin isnatları sahih ve sabittir. Bazısı Bukhar ve Müslim'dedir, bazısı sadece Müslim'in rivayetidir. Ancak bu üç haberin istidlal şekli zayıftır. Yani sabit olmuş ama delil olma yönü, onların iddialarına delil e, getirme açıları zayıftır. Çünkü müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a başkasından gelen bu rivayetleri heva ehlinin iddia ettikleri gibi ahad hadisleri olduğu için değil, kendi düşüncesi ve iştihadına göre zahirlerinin Kur'an'a aykırı görünmesi sebebiyle itiraz etmiştir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Rabbini görmesinin En'am suresi 13. ayetinden anladığı manaya aykırı olduğunu söylemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevletmesi rivayetine kendisinin onu hiç ayakta bevlederken görmemiş olmasıyla itiraz etmiştir. Halbuki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yapmadığına delil değildir. Onun görmediğini başkası görmüştür. Nitekim Huzaife radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kavmin mezbelesinde ayakta bevlettiğini görmüştür. İspad eden nefyedene önceliklidir ve bilen bilmeyene karşı uccettir. Bu usulde kararlaştırılmış bir kuraldır. Yine Ayşe radıyallahu anha'ya bir şey sorulmuş. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğinin zahirini Ömer radıyallahu anı rivayet ettiğine çelişkili görmüş ve itiraz etmiştir. Bu durumun haberin ahad olduğu için reddedilmesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Bilakis rivayet ederken yanılma ve delil olma yönüne anlama açısıyla alakalıdır. Böylece söz konusu kaideye ilk üç rivayetle delil getirilmesi batıl olmuştur. Diğer açıdan bu uydurulmuş görüşün sahipleri ahad hadislerin yakin ifade etmeselerde akide meseleleri dışında kalan ahkam meselelerinde amel edilebileceğini söylüyorlar. Delil getirdikleri rivayetlerden sadece üçüncüsü Akide dışında hükümlerle ilgili, yani ayakta belirtme meselesi, diğer ilk ikisi akide meselesidir. O halde nasıl bu e, ahat haberleri e, kendi kayıtlarını delil getirebilirler? Yani bu da kendi çelişkileridir. Kabis Sabit Zuayipten şöyle rivayet edilmiştir. Bu dördüncü rivayet delilleri. Kapıyı açar mı yok mu? Bir nine... Ebu Bekir Stık, radıyallahu anh'a geldi ve varis olma durumunu sordu. Ebu Bekir radıyallahu Allah'ın kitabında bu konuda senin için bir şey bulamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de senin hakkında bir şey zikrettiğini, yani Nine hakkında bir şey zikrettiğini bilmiyorum dedi. Sonra insanlara sordu. El-Mughira radıyallahu anh, kalktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum ve Nina'ya altıda bir pay verdi dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, seninle beraber kimse var mıydı dedi. Muhammed bin Mesleme radyalantı aynı şekilde şahitlik edince, Ebu Bekir Radyalan'ta bu hükmü uyguladı. Evet, buna verilecek cevaba gelince, bu rivayet ile delil getirmeleri sahih değildir. Çünkü rivayet mürseldir. Kabisa bin Züeyb'in Ebu Bekir işitmesi sahih değildir. Hafız İbn Hacer şöyle der, rivayetin şekli mürseldir. Zira Kabisha'nın esnitlik radyalantıdan işitmesi sahih değildir. Bu kıssaya şahit olması da mümkün değildir. Pune İbn Abdülber söylemiştir. Nitekim doğum tarihinde ihtiraf edilmiştir. Sahih olan Kabisa'nın fetih yılında doğmuş olmazdır. Bu kısas şahit olması uzak bir ihtimaldir. Nitekim Hafız Abdülhak yani El İşbili İbn Azma uyarak bu rivayeti inqita yani isnadında kopukluk ile illetlendirmiştir. Şayet bu haber sahih olsaydı dahi iki sebepten ötürü yine bahsi geçen kayde delil olamazdı. Bunlardan birisi rivayet hükümlerle alakalıdır. Şayet Ebubekir radıyallan bu hükmün kabulünde rivayeti mütevatir olmasını şart koştuğu için reddetmiş olsaydı onlar ahad hadislerle ahkamda amel edilmesine dair görüşleriyle çelişmiş olurlardı. İkincisi Ebubekir radıyallan Muğire bin Şube'nin rivayetine Muhammed bin Mesleme şahitlik edince kabul etmiştir. Bu iki tarik onlara göre ahad sayılmakta, mütevatir olmamaktadır. Çünkü onlar mütevatir için e, yani en az ettikleri şey 4 tarik yani kelamcıların zikrettikleri en az dört tarih. Yani o açıdan da e, yani bu rivayet mütevatir değil. Sayı olsaydı bile. Beşinci getirdikleri delil, Hakikatta Bekir Radyalan şahitlik yoluyla hakikati araştırmıştır burada. İlim katında rivayet ile şahitlik birbirinden farklıdır. Sahabenin bu gibi uygulamaları vacip olduğu için değil, ihtiyat içindir. Yani sayı olsaydı bile bu söylenirdi. Beşinci getirdikleri değil, Ali bin Ebi Talp radıyaland dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis işittiğimde Allah beni onun adil şekilde faydalandırırdı. Başkası bana hadis rivayet ettiğinde ondan yemin etmesini isterdim. Eğer yemin ederse onu tasdik ederdim. Böyle devam ediyor. Ancak Ebubekir radıyaland'dan yemin istemem, ona güvenirim diye böyle bir rivayet devam ediyor. Ali radıyaland'dan gelen bu rivayet isnat bakımından da istidlal bakımından da zayıftır. İsnad açısından zayıflığına gelince Ahmet müsnedinde Osman bin el Mugira, o Ali bin Rebiya'l-Valibi'den, o Esma bin el-Hakem'den, o Ali bin Ebi Talib Radyaland'den diye bu İsnat'ta rivayet etmiştir. İmam Bukhari bu eseri bu rivayetin münker görmüştür. tarih Kebir'de Esma bin el-Hakem el-Fezari'nin hal tercümesinde bu rivayeti zikretmiş ve şöyle demiştir. Esma bin el-Hakem'den bu hadisi ve diğer bir hadisi sadece bir kişi rivayet etmiş, ona kimse tabi olmamıştır. Yani bir ravinin meçhullükten kurtulması için, yani meçhulü'l-ayn vasfından kurtulması için ondan ikisi kanın rivayet etmesi gerekir. Burada sadece bir kişi rivayet etmiş Esma adlı raviden, Esma bin el-Hakem'den, ona kimse tabi olmamış. Yani mecholül aynıdır diyor demek istiyor. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı birbirlerinden rivayette bulunmuşlar. Hiçbiri diğerinden yemin istememiştir. Böylece Buhari metin olarak da münker olduğuna işaret ediyor. Evet bu rivayetin afeti Osman bin el Mukiradır diğer taraftan Ukeyli duafa da Abdullah bin Hasan yoluyla Ali bin el Medine'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Osman Bineri Nugire, Ali bin Rebya'dan münker hadisleri rivayet etmiştir. Hafız Mizi bu habere mutabi getirerek münkerliğini gidermek istemiş. Hafız i̇bn Hacer de tehsipte şu sözleriyle Mizzi'ye karşı çıkmıştır. Mizzi'nin zikrettiği mutabat bu hadisi kuvvetlendirmez çünkü o şiddetli zayıftır. Yani mutabi olabilmesi için e, zayıflığın şiddetli olmaması lazım. Burada şiddetli bir zayıf var. Yani hiçbir şekilde mutabat olmaz diyor i̇bn Evet, Esma bin Hakem el-Fezari de bilinmeyen bir ravidir. Nitekim Bezzar onun meçhul olduğuna hükmetmiş. Onun hakkında muteber bir tefsik gelmemiştir. Sadece meçhulleri sıka saymada gevşekliğiyle meşhur olan El-İcli onu sıka görmüştür. Başka kimse sıka dememiştir. İstilallah açısından zayıflığına gelince Ali radiyallahu anh'ın kendisine yapılan rivayette yemin istemesi onu hiçbir şekilde mütevatir hale getirmez. Yani bu mütevatir olduğunu göstermez. Yani bir kişi rivayet ediyor. O yemin zaman o mütevatir hale gelmiyor yani. Bu açıdan istillal zayıftır. Altıncı getirdikleri delil Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh, Musel Eşer radiyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği, izin istenildiğinde iki defa, İzin verilmezse, üçüncüsünde geri dönülmesine dair rivayetini inkar etmiştir. Hadis Müslim'dedir. Buna cevap şöyle, haberin isnadı sayıhtır. Ancak söz edilen kaydeye bununla delil getirilmesi şahit değildir. İmam Tirmizi Rahim Ola bu rivayeti açıklarken şöyle der, Bize göre Ömer radıyallahu anh, Ebu Musa radıyallahu ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği, izin istemek üç defadır, eğer izin verilmezse dön kısmından dolayı karşı çıkmıştır. Nitekim Ömer radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 defa izin istemiş ve kendisine izin verilmiştir. Ebu Musa radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Eğer izin verilmezse dön kısmı hakkında onun bilgisi yoktu. Yani Ömer radıyallahu an kendisinin başına gelen duruma muhalif olarak gelen ziyade hakkında ihtiyat ve tercih gereği mutabaat istemiştir. Görüldüğü gibi bunun ahad olmasıyla ilgisi yoktur. Bu yüzden Hatibül Bağdadi Rahimullah şöyle demiştir. Ömer radıyallahu ve Musa radıyallahu kendisiyle beraber bu hadise şahit olan birini daha talep etmesinin sebebi adil bir haberi vahidi kabul etmeme görüşünde olması değildir. O Abdurrahman bin Ahf radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden mecusilerden cizye alma hakkındaki rivayetini kabul ederken bu nasıl söylenebilir? Yani o da haberi vahid. Sadece Abdurrahman bin Ahf söylüyor. Allah Resulü cizye konusunda mecusilere kitap ehline davrandığınız gibi davranın buyurmuştur diye. Bunu sadece Abdurrahman bin Ahf söylemiştir. O rivayet etmiştir yani. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu onu kabul ederek bununla hükmetmiştir. Nasıl olur da Ömer radıyallahu anh'ın haberi ve kabul etmediği iddia edilebilir? burada Evet, yine bu hadis Abdurrahman'dan başkası rivayet etmedi halde onunla namel etmiştir. Yine Etta Hak bin Süfyan el-Kilabi'nin Uşeymet Tababi'nin hanımının Kocasının diyetine vars olması hakkındaki rivayetini de kabul etmiştir. Ömer Radyalan, Ebu Musa Radyalan rivayetine karşı onu itham ettiğinden dolayı bunu yapmamıştır. Lakin sünnetleri korumak ve rivayet hususunda teşvik gayesiyle ihtiyat için yapmıştır. Evet, diğer yandan bu rivayetin kendisi de yine mütevatir değil. Dolayısıyla... E e, ahkam mesele, e, akide meselelerinde mütevatir sadece delil olur, başkası delil olmaz diyenlerin mütevatir bir delili yoktur. Hatta ahad olarak da delilleri yoktur. Yani burada gördük, ahad olarak da delilleri yoktur. Evet, üçüncü madde, kaidenin delillerindeki aykırılıklar araştırılır. Aykırılıklar veya çelişkiler kaidenin delillerindeki aykırılıklar araştırılır. Evet, zikredilen kaidenin delillerinin kitap, sünnet veya ümmetin selefinin uygulamasına muhalif olup olmadığı araştırılır. Çünkü bu delillerde kaideye aykırı görüşleri destekleyen unsurlar bulunabilir. Dinde alimler tarafından konulan kaidenin bazı delillerini destekleyen, diğer taraftan bunun aksine delalet eden şerî naslar bulunması asla düşünülemez. Yani kaide, Kayde olarak konuluyorsa e, her yerde genel geçerdir. Yani bazı konularda kaydı, bazı konularda kaydı değil böyle bir şey olmaz. Kaydı geneldir. Örnek vermek gerekirse Ahat hadislerin zanni, mütevatil olanların yakini olduğu kaydesine tekrar dönelim. Şer'i nasları araştıran kişi bu kaydeyi tamamen iptal eden naslar bulacaktır. Yani mesela başka naslar bu kaydeyi yıkıyor, iptal ediyor. Mesela Tevbe suresi 122. ayetinde şöyle buyrulur. Müminlerin topluca çıkmaları gerekmez. Her topluktan bir taife. Dinde derin bir kavrayış edinmek ve kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için kalsalar. Umur ki onlarda sakınırlar. İmam Bukhari Raymullah şöyle demiştir. Ayette bir kişi taife olarak simlendirilmiştir. Yani taife bir ve daha fazlası için kullanılan bir ibare Arapçada. Yani bir kişiden de olur. Bu ne demek? O fıkıh edecek. Gelenlere bu öğretecek. Tek bir habere vahid var yani. Allah Azze ve Celle bu ayette e, dolayısıyla kelamcıların iddialarını yıkıyor. 2- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem necan halkına size hakkıyla güvenilir olan emin bir kimseyi göndereceğim buyurmuş ve onlara Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı göndermiştir. 3- Ömer bin el-Hattab radiyallahu şöyle demiştir. Ensardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göremediği zaman ben şahit olmuşsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ona rivayet ediyordum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunamayıp da o şahit olmuşsa o bana geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bana rivayet ediyordu. 4 Abdullah bin Ömer radıyallanma dedi ki insanlar Kuba'da sabah namazındayken birisi onlara geldi ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Kur'an ayeti nazil oldu ve Kabe'ye dönmesi emredildi. Bunun üzerine o tarafa döndüler. Yüzleri Şam'a doğruydı, Kabe'ye doğru döndüler. Bu konuda hadisler çoktur. Nitekim İmam Buhari bunların bazılarını sahihinde Kitabu Ahbaril Ahad bölümünde zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavimlere hükümler ve akideler hakkında olmaz fark etmeksizin vahyi, risaleti ve dini haber verecek kimseler göndermiştir. Onlar da hükümler, akideler, iman ve sünnetle ilgili şeyleri öğretmişlerdir. Burada tabii Ömer radıyallahu anh'ın meselesi de böyle. Yani o ensar kişi e, akidevi mesele de rivayet etmiş olabilir. Ameli mesele de, e, fıkhi mesele de rivayet etmiş olabilir. Bu fark etmez. Yani selefin uygulamasında, kitap ve sünnet naslarında ve selefin uygulamasında böyle bir ayrım göremiyoruz. Tam tersi bir uygulama var. Dördüncü madde, kaide ile ilgili olarak öncekilerin söyledikleri sözler araştırılır. Kaide ile ilgili olarak öncekilerin, yani mütekaddimunun, selefin söyledikleri sözler araştırılır. Muteber alimlerin ve imamların, Özellikle sahabe, tabi'in ve tebeut tabi'inden salih selefin bütün sözleri araştırılır. Bu ehli hadisin ilmi ve fıkhi tasniflerdeki metodudur. Onlar ihtilaf edilen ilmi meselelerde önceki alimlerin görüşlerini zikretmeye önem verirler. Zira onlar bu ilimlerde daha basiretli, kaydeler konusunda sonrakilerden daha bilgilidirler. Öncekilerin söyledikleri sözleri araştırmak ile kast edilen bu görüşlerin onlara nispetinin doğruluğunu, isnatlarının saatini, onlardan sabit olup olmadığını araştırmaktır. Nitekim bu görüşlerden bazısının isnatlarının sayı olmadığı görülmüştür. Yine alimin kullandığı lafızların da araştırılması gerekir. Nitekim hüküm veya haber ondan değişik lafızlarla zikredilmiş olabilir. Bu lafızlardan bazısı diğerinden daha özel manalar içerebilir. Örnek, ahat ve mütevatir hadisler meselesinde araştırmacı, öncekilerin sözlerini araştırdığında, Hatibel Bağdadi'nin bize şunu zikrettiğini görür. Ömer bilen, Hattab Radyalan haberi vahidi kabul etmiştir. Nitekim daha önce, az önce Ensarlı birinin işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisinin rivayetini kabul etmesi geçmişti. Yine Selef'in uygulamasının haberi vahidi kabul etmek şeklinde devam ettiğini görür. Onlar birbirlerine rivayetleri aktarıyorlar. Hiçbiri zan veya yakin ifade ettiği gibi iddialarla haberi vahidi kabul konusunda duraklamıyordu. Nitekim İmam Bukhari daha önce zikredildiği gibi sayende icazet ve haber rivayetin kabulü bölümü açmıştır. İmam Ahmet'in mesailinde kendisinden sayısınatlarla rivayet edildiğine göre o ahat hadislerle delil getirir, akide hususunda dahi bunlara tutunurdu. Abdullah bin Ahmet es de şöyle diyor. Babama bir toplumun Allah Azze ve Celle Musa ile konuştuğunda ses ile konuşmadı dediklerini söyledim. Babam Ahmet bin Anbel Rahimullah dedi ki bilakis Rabbin Azze ve Celle ses ile konuşmuştur. Bu hadisleri geldikleri şekilde rivayet ederiz. Yine Abdullah bin Ahmed babası Ahmet bin Anbel'den şöyle nakleder. i̇bn Mesud radıyallahu anh hadisinde şöyle geçer. Allah Azze ve Celle konuştuğu zaman kaya üzerinde zincirin sürüklenmesi gibi bir ses işitilir. Babam dedi ki işte Cehmiye bunu inkar ediyor. İmam Malik ve İmam Şafir Rahimullah da gerek akide, gerek hükümler konusunda ahad hadislerle çokça delil getirmişlerdir. İmam Şafi Er Risale'de Haberi Vahid'in tespitinde hüccet başlığı altında delillerini zikretmiştir. İbn-i et-Temhid'de, İbn-i el-İhkam'da birçok ilmehlinden bu görüşü rivayet etmişlerdir. Ebu muzaffer semani hadis elinin genelinin ve öncekilerden Sünnet üzere olanların bu görüşte olduklarını nakletmiştir. Yani haber vayet ve haber mütevatir arasında böyle bir ayrım yapmadıklarını. Sonrakilerin zan veya yakin ifade etmesi açısından meseleyi ele almalar sonradan çıkma bir tabirdir. Önceki imamlar ancak ilim ve amel ifade etmesi tabirini kullanmışlardır. 5. Kaydenin hatalı olduğuna delalet eden zıtlar getirilir. Yani kaydenin Yanlış olduğu ortaya çıktıktan sonra bunun hatalı olduğuna delalet eden zıtlar getirilir. Çünkü kaydenin doğruluğunda asıl olan her durumda kullanılabilmesidir. Az önce söylemiştik. Eğer araştırmacı bir misal verir, başkası da kaydeyi işlettiği zaman onu çürütürse bu kayde batıl olur. Yani bir meselede de iki taraf da birbirine zıt e, görüş getiren iki taraf da aynı kaydeyi getiriyorsa... Bu kaydede bir terslik var demektir. Mesela, önceki örneklerde haber-i vaid ile mütevatir konusunda getirilen kaydenin batıl olduğu görülmüştür. Yani kendi içerisinde çelişik, aynı kayde, mesela e, akide meselesinde mütevatir haberi kabul etmek ama ahkam meselesine kabul etmemek akidevi bir mesele değil mi? Bunun mütevatir bir delili var mı? Yok. Yani kendi içinde çürüdü, bitti bu delil. Diğer bir örnek, zayıf rivayet, kendisi gibi zayıf bir rivayet ile takviye olur kaidesidir. Sonrakiler bunu rivayet yollarının toplamı ile Hasen diye isimlendirmişlerdir. Bazıları bu kaideyi önceki bazı imamlara da nispet etmişlerdir. Sonrakilerin çoğu katında uygulama bu şekilde yerleşmiştir. Zayıflığı şiddetli olmayan bir ravi, bir hadis rivayet ederse, tek kaldığında huccet olmaz ve ona kendisi gibi zayıf biri veya daha kuvvetli biri mutabat ederse, rivayet yollarının bir araya gelmesiyle hadis hasen olur. Ancak bunu her durumda geçerli bir kayda kılmak doğru değildir. Metinlerin tahkiki de zorunludur. Zira mesela metin olarak münker olan rivayetler şiddetli zayıf türündendir. Şahit ve mutabat için elverişli değildir. Yani şöyle düşünün, ravi şiddetli zayıf olmayan bir ravi. Zayıf ama şiddetli zayıf değil. Yani sadece raviler açısından bakarsan e, şu şiddetli zayıf değil, şu şiddetli zayıf değil ama metinde münkerlik var. Münkerlik demek ne demek? Zayıf ravinin sika raviye muhalif metin getirmesi demektir. Yani sadece isnatlarla olmuyor. Metin de e, kurtulmalı burada. Yani bu kaideyi kullanırken sadece ravilerle alakalı değildir. Sadece ravilerle ele alırsan işte sayı hadise e, muhalif düşen e, zayıf bir rivayeti işte pergerin toplamıyla hasen dereceye çıkarırsın ki bu ciddi bir hatadır. Örnek olarak tesbih namazı hakkındaki hadis muhtemir zayıf yollarla gelmiştir. Ancak metinlerindeki tutarsızlık ve münkerlikler sebebiyle muhaddisler bunu sayı kabul etmemişlerdir. İmam Ahmet dedi ki bana göre tesbih namazı sabit olmamıştır. Nitekim isnadında ihtilaf edilmiştir. Bana göre sabit değildir demiştir. Yine kulaklar başlandır hadisi. Sadece iki yoldan da değil, birçok muhtemel zayıf yollardan gelmiştir. Bununla beraber Ukayli Duafa'da, Darekutni Sünen'inde ve Zerkeşi El Nuket Ala İbn da nakrettine göre Beyhaki bu hadisi zayıf saymışlardır. İmam Ahmed ve İbn Salah'ın tercihlerinin zahiri de bu yöndendir. Yani kulaklar baştandır hadisi şu fıkıh meselelere delalet eder. Başını meshettiğin zaman kulaklarını mesetmeye gerek yok diye çıkarmış bazıları bu hadisten. Bazısı da başlığı mezhettikten sonra kulaklar için yeni bir su almaya gerek yok, diye hükümler çıkarmışlardır. Ancak bunun rivayet yolları zayıftır. İleride ödev olarak da vereceğiz, yanlış hatırlamıyorsam bunu inceleme olarak. Altıncı madde, bu bölümün son maddesi, kaidenin uygulanmasının dinlen bazı esasların iptaline sebep olacak olması ile kaidenin batıl oluşuna delil getirilir. Yani kaideyi uyguladığın zaman dinden bazı esaslar iptal oluyorsa, o kaidenin batıl oluşuna delildir. Evet, daha önce verilen haber rivayetlerle ilgili kaideye dair örnek burada da geçerli bir örnektir. Zira bu kaidenin uygulanması dinden bazı esasların, hatta en önemlisi itikad meselelerinin iptalini gerektirir. Bu kaideyi dile getirenler akidelerde haber rivayetle delil getirilmesinin reddediyorlar. Bu da sıfatlar, kader, rüyiyet gibi itikadi konularda birçok akide hadislerinin iptal edilmesini gerektirir. Buradan da bu konularda İslam'a birçok tevhiller, iptaller, hevalar ve bidatlar girmektedir. Yani mesela itikadi, bu sıfatlar meselesi, kader meselesi, rüyiyet meselesi, Ahiretle ilgili, cennet, cehennemle ilgili meseleler nedir? Bunlar itikadi meselelerdir, gaybi meselelerdir. Bu konuda haber-i vahitler gelmiştir. Mütevatil olanlar da var ama haber-i vahitlerle bazı ispatlar gelmiştir. Bu ispatları haber-i vahit olduğu için iptal ettiğin zaman o konularda ne yapman gerekiyor? Rey ile, birilerinin reyleriyle konuşacaksın. İşte Bidad Ehl'i bunu amaçladıkları için rivayetleri iptal etmek istiyorlar. Bu da işte dinde bir takım esasların iptaline götürdüğü için... Yani bu kaydenin çürük olduğunu gösteriyor. Evet, bir sonraki derste inşallah yine önemli bir konuyu el alacağız. Alimlerin sözlerinin araştırılması. Bugün burada bırakalım. Subhaneke ve bihamdik ve eşedvenle ilahe illan tebatikele şerikelek ve estağfuriki ve tuğbileyik.